أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın. Ve du olu tekfurun kema keferu fe tekununu sawa. Mada tettehizu minhum evliya hatta yehacru fi sabilillah.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 Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın. اِلَّا الَّذ۪ينَ يَصِلُونَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ ev اَوْ يُقَاتِلُوا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّقَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَاِنْ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut sizinle savaşmaktan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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فبية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة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 Bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır. İnna ladin thawfa humu kuntum, ard "ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında, "Siz ne yapıyordunuz?" deyince onlar "Biz yer yüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik." diyecekler. Melekler de.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 ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.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 وَلَا تَهِنُوا فِي بَتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin.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 Hainlerin savunucusu olma. Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah Allahe la yuhibgu men kane khuvanen ethima Kendi nefislerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz ki Allah hain ve günahkar olanları sevmez. Yastekhfune minen nasi ve la yastekhfune min Allahi ve huve ma'ahum iz ma la yerda minel qawul Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır. He <Sessizlik> entüm işte fil fil siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak veya onlara kim vekil olacak? اللّٰهَ اللّٰهَ kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmelerde sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.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 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك لهمت طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم Vema şey? Ve anzal Allah ﷻ ve al Hikmet ve allemak sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı.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 ثاوث وإدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلّنهم ولا وَلَا أَمْرَ لَهُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 Kulâ ikame âwâhum cehennem ve lâ İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır. Velzîn âmenû ve amilüssâlihâti senudhhiruhum cennetin tecrî min tahtihal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 Allah'tan daha doğru sözlük kim olabilir? Leys b amaniy kum, la kitab. min la Bunlar sizin kuruntularınıza.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 bâulâika yedhulûnel cennet ve lâ gerek erkek ve gerekse kadın her kim mümin olarak salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez ve men ehsenû dînen mimmen esleme vecehû lillâhi ve huve muhsin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 Vallahi ma fi al ve ma fi al ve kan Allahu b kul şeyi muhitt. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır. Ve isteftun k fi nisa.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 Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır. Ve siz kadınlar arasında adaletle davranamazsınız, ne kadar çabalasanız da. Öyleyse hepsine eğilimli olmayın,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 Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. İyâ şayyudhebukum, Allahu ʿala dahlık ʿadîra. Ey insanlar, eğer Allah dileseydi sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter. Men <gülüyor> Kim dünya nimetini isterse dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على الانفسكم الوالدين والأقربين İyiken gamiyen veya fakiran ey iman edenler, kendinizin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 Tüm mazdadu kufran lem yekunillah İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir. Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elîmâ. Ey Muhammed! Sen münafıklara kendileri için acı bir azab olduğunu müjdele. El-lezîne yettehidûne l-kâfirîne evliyâe min dûnil mu'minîn.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 قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranıza hüküm verecektir. Allah kafirlere müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir. İnnel <gülüyor> münafıkîne yuhâdi'ûne Allâhe ve huve khâdi'uhum ve izâ kâmû ilas salâti kâmû kesâlâ kâmû kesâlâ yurâ'ûnen nâse ve lâ yezkurûne Allâhe Allah'ı aldatmaya çalışırlar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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا